Sosya şey için bunca yol. Sabaha yetiştirmem gerekiyor. Evde bitirebilirim ancak. Çıkarken almayı unuttum nasılsa. Hayrola beyim bu saatte? Bir evrak alacağım İsmail Efendi. Çıkıyor musun? Ee, i̇ş bitti bugün de. Bir isteğiniz var mı? Sağ ol. Bekleme sen. Hayırlı geceler. İyi geceler. Size de beyim. Ne oluyor? Elektriklere bir şey oldu. Gürültüye bakılırsa kabloda bir şey var. Kimse yok mudur anda? Sanmam. Hey! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ne yapacağız şimdi? Bekçi... ...sabah namazından evet. her sora gelin. Dua ettir dayansın kama. İnanamıyorum. Bu kadar basit bir sebep. Böyle sıradan bir tesadüf... ...ölümle karşı karşıya bıraksın insanı. İnanmak hep problemin oldu senin. İlk günden beri, ilk günden. Sizin tabirinizle bir kafirim ben. Olabilir. İsteğiniz nedir? Bir müminle konuşmak. Bunu niçin istiyorsunuz? İnançla inançsızlığı karşılaştırmak istiyorum. Hangisinin doğru olduğunu görebilmek. Önce sizin ne tür bir kafir olduğunuzu bilmek gerekiyor. Ben bugüne kadar altı türlü kafir gördüm. Topyekün bütün dinleri ve Allah'ı inkar edenler... Allah'ı kabul edip peygamberlerini inkar edenler, Allah'ı kabulle bazı peygamberleri inkar edenler, Müslümanlığı kabul eder gibi olup onun bazı emirlerine ve yasaklarına itiraz edenler, Müslümanlığı sözde kabul edip onu bu asra göre yenileştirmek ve değiştirmek icap ettiğini iddia edenler, Müslümanlık iddia edip onu olduğundan başka türlü göstermek isteyenler, siz bunlardan hangi zümreye mensupsunuz? Ben sırasına göre bunların hepsine ortağım. Bir defa ben Allah'a tam inanamıyorum. Hadi ona inanır gibi olsam, peygamberleri kabul etsem, bazılarını reddeme mecburum. Hepsini ve bilhassa sonuncusunu kabul edip, Müslümanlık çerçevesine girsem, onun birçok emir ve yasaklarını manasız ve mantıksız buluyorum. Onları da sineye çeksem, Müslümanlığın bu asla göre mutlaka yenileştirilmesi ve değiştirilmesi zaruretini görüyorum. Ve gene mesela tam bir Müslüman olsam hiç de Müslümanlığı sizin anladığınız gibi kavrayamayacağımı anlıyorum. Görüyorum ki benim inkarım başından sonuna kadar tezatsız bir bütün ifade ediyor. Düşünün ben gerçek iman adına sizin varmış bulunduğunuz noktaya ne kadar uzağım. Siz bütün dünya felsefeleriyle beraber birçok dinleri ve bilhassa Müslümanlığı en ince ve en mahrem noktalarına kadar biliyor musunuz? İnanın ki bütün bunlarla beraber Müslümanlığı değme İslam alimlerinden daha iyi tanıyorum. Öyleyse sizinle uğraşırken küfrün bütün yönleriyle ayrı ayrı meşgul olmak icap edecek. Fena mı memnun olun. Eğer bende küfür ismini verdiğiniz hadiseyi olanca zenginlik ve çeşitleriyle bulursanız... ...siz de terazinin öbür kefesine en özel manadaki imanınızın bütün dirhemlerini atmak fırsatını elde etmiş olursunuz. Ve bakalım hangisi ağır gelir? Yeryüzünde en sıradan müminin en zayıf anında duyacağı Allah hissi bile... ...sizin o zengin kefenizi berhava etmeye yeter. Ama pekala. Size ayrı ayrı cevap vermeyi kabul ediyorum. Gelin bir yere oturalım size bir çay ikram edeyim. Önce şu teşhisle işe başlayayım. Kendine aydın adını veren birçok inançsız gibi siz şunu bunu değil doğruyu inkar makamındasınız. Siz esasında insanı inkar ediyorsunuz. İnsan nedir? Allah'ın aynası. Neye memurdur? Mukaddes emanete. Mukaddes emanet ne demektir? Allah'a ermek sırrı. Nasıl erilir? Kullukla. ...kuğuluk nasıl olur? Allah'ın emir ve yasaklarına baş keserek. Bu kadarı erdirir mi? Ermenin ilk basamağına çıkarır. Sonraki basamaklar? Ruhta ve ruhun hayatında. Bu dünyadan gayet? hiçten hepe ve ölümlüden ölümsüze geçmek. Bu yolu kim gösterir? Peygamber. Bu işin ismi... Din Bu işin kitabı Allah gelir ama Ya öbür peygamberler Hepsi kendi zaman ve mekanında hak İslam'ın ki Her zaman ve mekanın mutlak Resulü Ondan sonra peygamberler gelemez mi Ne de mutlak manasıyla ondan evvel gelebilirdi O beşerin bütün verim hakkını kendi eli altında mı tutuyor o beşerin bütün verimini Allah'ın kendisine lütfettiği sonsuz ölçüler içinde büyüyebildiği kadar büyümeye davet ediyor ve bu davetin hakkını elinde tutuyor. Siz bakılınca görülemeyecek kadar geri bir mazisiniz. Biz gerçekten bakılınca görülemeyecek kadar ileri bir istikbaliz. Hiç olmazsa görülemediğiniz konusunda anlaştık. Görüşebilirsek çok memnun olurum. Oh, ben de. ne zaman isterseniz görüşürüz? Kaç saat var sabah izanla? Altı saat. Merhaba, ben Kenan. Merhaba Kenan Bey. Nasılsınız? İyiceyim işte. Bu sefer bana her şeyden evvel Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışır mısınız? Size Allah'ı değil, sizi ispat etmeye çalışmak daha doğru olur. İşe hakaretli mi başlayacağız? Asla. Bazı dik kelimelerime karşı sabretmeye çalışacaksınız. Nitekim benim sabrım sizinkinden büyük. Bir müminin küfür karşısında sabrı ne demek düşünebiliyor musunuz? Eğer gayemiz hakikate ulaşmaksa en sert tahlillere göğüs germek lazım. Fikir ve hakikat hatır gönül dinler mi? Buluşabilirsek eğer dinlemek isterim. ...büyük bir Veli'ye... ...büyük bir zahir ehli şöyle demiş. Ben Allah'ı bin bir delille ispat eden adamım. Veli de şu cevabı vermiş. Demek ki senin Allah'tan bin bir şüphen var. Genç balıklar ihtiyar balığa sormuşlar. Kuzum su diye bir şeyden bahsediliyor. Göstersene şunu bize. İhtiyar balık cevap vermiş. Siz ondan başka bir şey gösterin ki... ...ben de size onu gösterebileyim. İşte Allah'ın hakikati böyledir. Hem her şeyde o... Hem de gösterilemez. Onu bedahat duygusu görür. İman tam olduğu zaman ispatı kovar ve kendi başına kalır. Güzel şiir. Siz şiirin de ne demek olduğunu bir bilseniz. Şiir de hakikatın yıldırım gibi çevik bir metotla aranmasından başka bir şey değildir. Bu da güzel bir şiir. Fakat sizin inat ve alayınızda hiçbir şiir yok. Bilin. Allah, insan için namütenayi saf ve o nispette karışık bir açıklıktır. Bu işin kuru akıl metotlarıyla ispat edilecek hiçbir tarafı mevcut değil. Tıpkı mimarlıktaki akustik buluşu gibi. Hesap ve hendeseyle çalışılır, fakat sanatla bulunur. Her hesap yerine gelir, fakat yankı doğmaz. Derken, hiçbir şey yapılmaz da kubbenin altı çınlamalarla dolar. Büyük bir mimar bunun için diyor ki... ...akustik işi mayoneze benzer. Ya tutar ya tutmaz. Ve nasıl tuttu, niçin tutmadığı bilinmez. Allah'a derin bir ruh feyziyle inananlar... ...kulunu kendisine inandıranın da... ...bizzat Allah olduğunu bildikleri için... ...ispata fazla iltifat etmezler. Bu bir sezgi meselesidir. Ruhunda bir his anteni olana ne mutlu olmayana ne yazık iki çay peki efendim siz şimdi ispat mı etmiş oldunuz belki ispatın bir zaf olduğunu ispat ettim belki ispat gayretimin bir an o kadar şüpheye davet ettiğini ispat ettim Allah'ın akıl üstü bir melekeyle bulunduğuna ve bu melekenin akıldan kanıt istemeye tenezzül etmediğini ispat ettim siz iman sahipleri ispat edemeyeceğiniz bir mesele karşısında kaldınız mı? ...hemen aklı ve ispatı inkar etmek yoluna dökülürsünüz. Usulünüz daima budur. Sanki aklı inkar etmekle varlığını peşinen kabul ettiğiniz şeyi ispat etmiş oluyorsunuz. Düşünmüyorsunuz ki ispat akıldadır. İnsanın mesafeyi kabul ettikten sonra ayaklarını inkar etmesi... ...varılacak hiçbir yer olmadığını gösterir. Onun içindir ki akla bir takım gülünç çıkmazlar açarak... ...onu kendi içinde hayret ve esarete mahkum ettikten sonra... Yine onun vasıtasıyla Hakikat avcılığına çıkmak içine saman doldurulmuş ölü köpekle Tavşan kovalamaya çıkmak kadar manasız olmaz mı Sizin akla biçtiğiniz Bu esir memuriyetten sonra Ne iman ne inkar Hiçbir şey düşünülemez ve konuşulamaz Öyle bir yokluk alemine girilir ki Orada var Topyekun yok olduktan başka Yok da yoktur O halde susulur Düşünce ve muhasebeye yer kalmaz İşte sizin hileniz Bakalım hile kimde Akıl asıl sizin gibilerin elinde putlaşıyor, kendi olmadığı yerde yokluk alemine kaçmak suretiyle, kendini ve hükümranlık hırsını korumaya çalışıyor. Eğer hile ve sahte teselli diye bir şey varsa işte budur. Ve bu taktik aklın hokkabazlığı düzenidir o kadar ki, bu hileyi yine akılla çözmeyi bilmeyenler için vaziyet tehlikelidir. Bakınız şimdi, aklı tüketen ve onun son sınır taşına kadar uzanıp, Kayaya çarpanların muazzam düsturuna göre, bu iş ne akıllı olur ne akılsız. Akıl varken yok, yokken var olan bir keyfiyettir. Şu muhakkaktır ki, aklın akıl olması için evvela kendini anlaması şarttır. Yani kendi eksikliğini. Sizin aklınız kendi kendisini görmeden gördüğünü, ölçtüğünü ve binaenaleyh bulunmadığını zanneden, Bizim aklımızsa kendi kendini görerek... ...göremediğini, ölçmediğini... ...ve binaenaleyh bir görülemez ve ölçülemez bulunduğunu gösteren bir da Böylece hile isnat ettiğiniz iman aklı... ...hakikatin ve olunması gereken şeyin ta kendisi. Hakikat dediğiniz küfür aklı ise... ...hile ve hokkabazlığın bizzat hem suçlu hem güçlü şeklidir. <gülüyor> safsata. Can kurtaran simitlerinizden biri safsata. Onu hem siz yapar hem de karşınızdakine yüklersiniz. Sizin yandan çarklı ve köhne akıl geminizi kıza çeken herkes nazarınızda hayal adamıdır. İşte bizati Allah'a anlamasına imkanı olmayan, tek imkanı ancak anlayamayacağını anlamaktan ibaret bulunan akıl, kendi öz gururunu bir kenara iterse altından öyle bir akıl çıkar ki bütün açıklıkları görmeye başlar. Gördüğü ilk şeyde bütün açıklığıyla Allah'ın varlığı olur. Ama gene akıl diyorsunuz. Daima akıl. Hep akıl ondan vazgeçemiyorsunuz. Evet akıl diyorum. Aklın kendi yetersizliğini anlamasından... ...kendi kendisine tahrip etmesinden başka... ...hiçbir nasibi yoktur. Nitekim kendisinden evvelki... ...akılcılar sistemini yıkmış olan... ...batılı bir filozof... ...hasımlarının... ...sen akılcılık mesleğini yıktın ama... ...metodun aklıydır... ...buna ne dersin sözüne... ...demek ki... ...aklın en üstünde en nihai faaliyeti... ...kendi metoduyla kendi kendisini tahrip etmekmiş diye cevap veriyor. Siz bu filozofu tanıyor musunuz? Evet, meşhur Bergson. <gülüyor> şair felsefecilerden biri. Demek o da şair sizce? Ya önden asırlar önceki imamı Gazali'ye ne buyurulur? Gazali mi? Onu bilmiyorum. Bildiğiniz ne var ki onu bilesiniz? İmamı Gazali diyor ki, aklı gerdim gerdim kopacak kadar gerdim gördüm ki o sınırlıdır ve kendi kendisine varabileceği hiçbir nihayet noktası yoktur. Aklımı kaybedecek hale geldim ve Allah sevgilisinin ruh fezine sığınıp her şeyi anladım ve kurtuldum. İşte akıl. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir şeyler yapalım artık. Aa, biraz tabi. İnsanı rahatlatıyorsun ama sorular bitmiyor. İslam'a göre peygamber her emri kanun mahiyetinde, insanüstü bir hüviyet midir? Her emri kanun mahiyetinden de üstün, her emri kanunlara esas teşkil edecek kadar mutlak, insanüstü fakat insan. İnsan olmak hakikati bakımından en büyük peygamberle en küçük insan birbirine müsavidir. Fakat yine en büyük peygamber, peygamberliğini çerçeveleyen müstesna fert hakikatiyle daima insan ve mahluk kalarak her insanın üstünde. Demek İslam'da peygamberi Allah'laştırma yoktur. İslam'da peygambere karşı en büyük edep, Allah'a karşı en büyük edeple beraber şudur ki... Onu Allah'ın kulu ve Resulü bilerek ne kadar büyük olduğunu kabul etsen gene az, Allah'ın mutlak vasıflarına ne kadar az olursa olsun iştirak ettirecek olursan da fazladır. Peygamber o insan zirvesinin son kemal noktasıdır ki, belki Allah'la arasında kıl kalınlığında bir mesafe kalmıştır. Ama bu kılın bir yanıyla öbür yanı arasında ebedilik ve namütenayilik vardır, ...ve bir yanından öbür yanına geçebilmek... ...haldir. Gene soramadım soracağımı. Şaşırtıyorsun beni. Sor sor üzülme. Konuşmayı o hale getirdin ki... ...bundan ileriye aramızda yol kalmıyor. İmanın usulü bu mudur? İmanın usulü bu değil mi? Fakat sen içindeki inkara sımsıkı yapışmış, gördüğün her yerde aynı iddiayı ortaya atacaksın. Esastaki derin ihtilafımıza rağmen her şeyi konuşabiliriz. Zaten esasla müşterek olsaydık münakışıya lüzum kalmazdı ki. Sana konuşamamak hissini veren şey, kendini çabucak mat olmaya başlamış görmendir. Peygamber bahsini tekrar ele alalım. Peygambere inanılır mı? Yalnız ona inanılır. İnanmak ona inanmaktır. Allah'ın elçisine inanmak. Allah tarafından gönderilmiş elçiler bulunduğuna inanmak... ...Allah'ın insana verdiği idrak melekelerini inkara kadar gitmez mi? Allah'ın kullarını kendisine davet için elçiye ne ihtiyacı var? Ne eden verici bir sual. Bunu senin vaziyetinde bulunanlar bir de şöyle sorarlar. Asıl kulun Allah'a bulmak için elçiye ne ihtiyacı var? O halde kullarını her hususta birbirine muhtaç yarattığına göre, en üstün akıl derecesindeki peygambere de bütün kullarını muhtaç etmesi ve Allah'a ermek yolunda kullarının bu ihtiyacını peygamberle gidermesi, yaradanın şan ve rahmetine tam uygun değil mi? Peygamberlik iddiasındaki kişiler bunu kendiliklerinden uyduruyorlarsa? Şüphe denilen iblis sana bu tarafıyla nüfuz ediyor da, Niçin ya dedikleri aynen doğruysa sorusuna yanaştırmıyor? Allah'ı kabul eden için onun kullarına inayet ve rahmet muradıyla peygamberler halk etmesi imkansız olabilir mi? Şüpheci şeytan niçin şüphe madalyonunun öbür yüzünü gizliyor? İyi ama peygamberlerin doğruluğuna ait hangi vesikaya sahibiz? Cevap sorununun içinde. Müthiş bir vesikaya sahibiz. İhlasları. ...sonsuz derinlikte ve taklit kabul etmez saflık ve temizlikleri. Büyük ahlakları, üstün akılları ve en küçük hayal ve vesveseye yer vermeyen örnek doğrulukları. Yalancı peygamberler görülmemiş değil ya. <gülüyor> Aman şimdi ne güzel yakalandın. Elbette görürdün. Fakat onlar peygamber olup da yalancı olanlar değil... ...yalancı olup da peygamber olmayanlardır. Bu işin yalancısı hemen yakaya ele verdiğine göre... ...doğruların varlığına mukayese unsuru teşkil ederler. Hemen foyaları meydana çıkar. Bu münakaşayı bırakalım öyleyse. Bu işte ne inanmayanın inanana... ...ne de inananın inanmayana... ...kendisini anlatabilmesine imkan var. Hem bu aleme mantık ve düşünce de fazla nüfuz edemiyor. Seninle kabul edersen dinleri konuşalım. Halini ve acını itiraf eder gibi bir üslubun olduğunu... Ve müminlere mahsus silahları imana zıt yolda kullanmaya davrandığını hissedebiliyor musun? <gülüyor> sen dinleri konuşmaya hazır mısın? <gülüyor> Buyur. Peygamberlere inanıyor musun? Boyuna inandırmaya çalıştığın bir oluşa asıl sen inanıyor musun? Işık ve hararet kaynağı güneşe nasıl inanıyorsan? İnanır göründüğünü biliyorum. Fakat samimiyetle inandığını inanmıyorum. Kendini kandırmaya çalışmaktasın belki. Bari benim inandığıma inanacak kadar olsun bir inanma nasibin olsaydı. Meşhur bir kafirin bir sözü vardır. Biz Allah'a ve peygamberlere değil... ...ancak Allah ve peygamberlere inanan insanların mevcut olduğuna inanırız. Bu nasipsiz kadar da mı nasibin yok? Hadi Allah'a, o soyut kuvvete, ilk ve son müessire inanıyorsun. Ben de bu inanma ihtimalini anlar gibi oluyorum. Fakat peygamberlere diyelim... Yani bizim gibi alelade insanların Allah tarafından gönderilmiş olduğuna nasıl inanılabilir? Bunun nasılını sorma. Çünkü sen inananın inandığına inanmayacak kadar inanma duygusunu kaybetmişsin. Ama sualime cevap vermiyoruz Ne yapayım ki? Soruna cevap vermeden evvel Allah'ın lütfuyla senin fikir ve ruh seviyeni bir kere daha tespit etme fırsatını kazanmış bulunuyorum. Sizin gibilerin fikir seviyesini en mükemmel ifade eden yine İmam-ı Gazali Hazretleridir. Bunlara desen ki arkandan bir kaplan geliyor. Üzerine hücum edip seni parçalayacak. İnanmazsan dön ve bak. Sana şu cevabı verirler. İnanmam ve dönüp bakmam. Sen daha evvel arkamdan kaplan geldiğini ispat et ki bakayım. <gülüyor> ne zarif mantık cambazlığı. Bu mantık cambazlığı da ne demek bu? Mantığı tersinden kullanmak. Öyleyse işte yine kendi ağzımla yakalandı. Demek mantık tersinden de kullanılabiliyor ve bu kullanıştan rahatsız olmuyor. Gel sana mantık nedir öğreteyim. Mantık bir inanıştan sonra o inanışa bağlı sebep ve neticelerin idrak ölçüsünden başka bir şey değildir. Ve sultan olmak yerine ancak vezir sedayetinde bir vasıtacıktır. Sultan kim? İman mı? İnanış. Sultan ferman eder, vezirde icatlar ve gerekler malzumesinin örgüsünü tamamlar. Bu işin ismi de mantık olur. İslam felsefesine göre... Dur dur dur, başına yorulma. İslam'da felsefe diye bir şey yoktur. O da ne demek? Şu demek ki, sen tarafsız bir görüşle, yani bir nevi felsefe görüşüyle... ...ya felsefenin ne demek olduğunu bilmiyorsun... ...yahut da en doğrusu İslamlığın ne olduğunu kavrayamıyorsun. Yani İslamlık'ta düşünce yok mudur? Düşüncenin ana madeni İslam'dır fakat bu felsefe değildir. Ya nedir? Demin tarafsız görüş diye bir tabir kullandım. İşte felsefe tarafsızlıktan yola çıkıp... ...bulacağı veya bulamayacağı nispet ve istikametlere göre... ...kendisine taraf arayan başıboş düşünce hmm. malzumelerinin adıdır. Hakikat, felsefe için güya varılması lazım gelen fakat asla varılmayan, varılamayacak ve boyuna aranacak olan bir hedef, bir ilk merhamedir. İslam'da ise sadece bir ilk temel ve bir ilk ve mutlak arayış. Yani İslam'da hakikat peşin ve varlığın sırlarını aramak ondan sonra, birbirinin yanlışını çıkartmaktan başka rolü olmayan felsefeyi, perişan ve her dem birbirinin başını yemek gayesinde bir demokrasiye benzetecek olursak, İslam'a hakikat saltanatı gözüyle bakabiliriz. Demek varış önce, arayış sonra. Varışa bağlı tefekkürün adı da felsefe değil, hikmet. Felsefe başıboş bir çıkış ve bulamayış, İslami tefekkür ise düzenli bir yol alış ve bulduğunu derinleştirip genişletme. Hep şiir, hep şiir sözlerin. Şimdi İslam felsefesine göre lafını durdurup... ...İslam hikmetlerine göre diye söze devam edebilirsiniz. Vazgeçtim. Sen felsefeyi yermekte devam et. Yardım yereceğim kadar. Peki, onun hiç mi faydası yok? Var. Hem de ne büyük fayda. Söylediğim gibi birbirinin yanlışını çıkarma... ...birbirini yerme, yeme faydası. ...ve iman sahiplerine batıl aklın ne demek olduğunu göstermeleri... ...mücadele sahası açmaları... ...ve tıpta mikroba karşı yapıldığı gibi... ...bir nevi asepsi ve antisepsi tedbirine meydan vermeleri. Aklım almıyor. <gülüyor> aklın bu konulara giremiyor ki alsın. Şunu da almıyor. Bütün kutsal kitaplar Allah tarafından indirilmiştir diyorsun. Kesin kanaatime göre... ...hepsi de peygamber sıfatı verilen büyük zatların kendi eserleridir. Hem peygamberleri büyük zatlar diye vasıflandırıyor... ...hem de onları yalanların en alçağına müsait görüyorsun. Hayır, öyle bildiğin türden menfaata bağlı adi yalanlardan değil. Onlar belki de alttan evvel buna inanmışlar, kendi kendilerini inandırmışlar. Bu takdirde de onlara dengesizlik ve hastalık isnat etmiş oluyorsun. Bize hayatı, ahlakı ve mizacı anlatılan... Hangi peygamberde yalancılık veya ruhi bozukluk gibi bir hal görmeye imkan vardır? Farz et ki bu haller yoktur ve onlar kamil insanlardır. Öyledir diye getirdikleri kitapların Allah kelamı olduğuna mı inanmak lazım gelir? Küfrün öyle kafir yani hain bir mantığı var ki, eğer mümine sabır ve sükûnet lazım olmasa, bu mantığa insan gibi cevap vermek elden gelmez. Şu düştüğün tezade bakın. Allah kitaplarının haşa hak olmadığını ispat etmek için, evvela peygamberlerde onların ahlak ve ruhlarında bir şey arıyor, bulamayınca da ilk teşebbüsüne göre kitapları tasdik etmen gerekirken, kendi mesledini kaybettiğin halde inkarda ısrar etmekle inat ve peşin hükmünü ele vermiş oluyorsun. Demek ki senin için peygamberler bahanedir, onları çürütebilirsen güya iddianı gerçekleştirmiş olacaksın. Çürütemeyince de şimdi yaptığın gibi delil ve mana ile hiç alakan olmadan, sence esasın inkar olduğunu belli ediyorsun. Ne kadar zor bir durumda olduğunun farkında mısın? Thank you. Çok geç sayılmaz devam edelim. İslam'ın bütün emirlerinin müthiş sert olduğunu inkar edemezsin ama. Nefsine kolay gelmesini mi beklerdin? Öyleyse sen bir din değil bir zevk vasıtası arıyorsun. Hangi deva bilhassa iyileştirmeyi vaat ettiği hastalıkla aynı nispette olarak hastaya sert ve acı görünmez ki? Ebediyet davasının devası elbette nefse acı gelecektir. Artık bunlar kolay ve malum laf tarafı. Ben diyorum ki İslam'ın şartlarına bu asırda dayanılmaz. Hangi şartlarmış onlar? Meşhur beş şarttan birine mesela namazı ele alalım. Kuzum bu asırda insan hem de her biri saatinde olmak şartıyla günde beş vakit namaz kılabilir mi? ha? Bu asırda sizin gibiler sabah ve ikindi kahvaltıları ve icap ederse... ...gece yemeğiyle beraber beş öğün yemek yemiyor musunuz? <gülüyor> İyi ama o yemek insan yemeden yaşayabilir mi? İnsan asıl namaz kılmadan yaşayamaz. Fakat namazın hayatı zaruretini kavrayamayınca işte böyle kabahat beş vakte bulunur. Siz namazın kemiyetiyle ne uğraşıyorsunuz? İşi esasta arayın. Aslında namazın size zor gelip gelmediğini tespit ettikten sonra namuskerane konuşun. Eğer o size zor gelmesiydi, sevgilinizle randevularınızda duyduğunuz heyecanla onu hiç ayrılmamacasına... Devam ettirmek isteyecektiniz Namazda müminlerin sevgilileriyle randevusudur Hiç onu fazla görebilirler mi? Bak senden rica ederim Konuşurken biraz dikkatli ol da Günün züppeleri gibi işi çok yüzeysel itirazlarla halledebileceğini umma Bu takdirde seni susturmak o kadar kolay oluyor ki Ben hamdolsun mensup bulunduğum imanın Namütenayi zengin hikmetleri önünde Bu derece kolay kazanılan zaferlerle mahcup vaziyete düşüyorum Namazın yalnız vakti değil, şekli de bu asrın insanına göre değil. Bu asrın insanı Allah'a secde etmek yerine bir takım zalim ceberrut kullara secde ettiği için mi namazın şeklinde tahammül edemez? Bahsi değiştirme. Hamal, serseri, dilenci, her cinsten insanın çıplak ayaklarıyla kirlettiği bir zemin üzerinde başını yere koymak ve her defasında alnıyla yerden on gram toz kaldırmak. Bu mu ibadet? Eğer şahıslar fakirliklerine rağmen herkesle eşit olması gereken İslami temizliği yerine getirmiyorsa, eğer cami, operatörlerin yaralara koyduğu gazlı bezler kadar temiz değilse, kabaat şahıslarda ve onları yetiştiren cemiyette midir, yoksa İslamiyet'te mi? İslamiyet'in emrettiği namaz, yeni yağmış kar tabakasından daha lekesiz bir zemin üzerinde, manolya ağacının en yüksek noktasındaki çiçeklerden daha pak uzuvlarla eda edilen bir ibadettir. Fakat siz İslamiyet'e layık olmayan toplulukların şahıs ve cemiyet suçlarını İslamiyet'in kabahatıymış gibi göstermeye çalışırsınız. Mesele bu. Bak ben namaza itiraz ettim ama oruca hiçbir diyeceğim yok. Hatta onun bir faydasına da kani. Biz sizin gibilerin kötülemesini asılsız bulduğumuz kadar... ...beğenmesini de esassız buluruz. Söyle bakalım, neymiş sence orucun faydası? Sağlığı düzeltmesi. Bütün bir yıl boyunca abur doğmuş mideleri <gülüyor> tasfiye etmesi. Gördün mü? Senin oruçta kabul ettiğin bu fazilet... ...onun sayısız değerlerinden belki en küçüğüdür. Halbuki sen bu noktayı orucun yegane meziyeti diye görüyorsun. <gülüyor> bu nete asup ya? Her sağlam tavır senin gibilere daha sökülür. Evet, biz sizin metihlerinizi de benimsemeyiz. Namaz için iyi bir spordur diyen niceleri var. Halbuki namazın vücuda verdiği bedeni terbiye kıymeti... ...onun faziletleri içinde mülaazasına bile yer olmayan bir değer. Gaye sadece ibadet. Bu gaye etrafında insanın düşünmeden elde ettiği daha nice kazanç olabilir. Orucun sağlığı düzelttiğini söylemek kabahat mi? Asla. Fakat asli gayeyi daima ibadet bildikten sonra. Orucun sıhhati düzelttiği o kadar aşikardır ki... ...ana gayeye yerine gelirken... ...bu mesut neticeyi görmemek de mümkün değildir. Orucun başlıca fazileti... ...asli gayeye daima ibadet olmak ile ...nefs mücadelesi, nefsi yenmek... ...baskı altına almak borcu. Seni dinledikçe Müslümanlığın ne zor ve pahalı şey olduğuna dikkat ediyorum. Ben de seni dinledikçe küfrün ne kolay ve ne ucuz kazanıldığını görüyorum. Halbuki Müslümanlık zor içinde en kolay, pahalılık içinde de bedava kurtuluş çaresidir. Hadi orucun manevi faziletine de inanalım. Fakat bir zamanlar olduğu gibi alenen oruç yiyenleri suçlandıran bir cemiyete taraftar mısın? Alenen namaz kılmamak diye bir şekilde tasavvur edebilir miyiz? Edemeyiz. Zira namaz ancak kılındığı zaman eda edildiği belli olan bir ibadettir. Ancak o anda belli olur. Onun içindir ki bu riayetsizliği belli eden şahıs günahının üstünde bütün müminlere ve müminlerin bağlı olduğu esaslara karşı küçümseme tavrı takılmış olur. Böyle bir vaziyette olmayı da değil bir Müslüman, terbiyeli bir Yahudi, bir Hristiyan, bir putperest, bir Allahsız bile kabul edemez. Gördün mü? şah sürriyeti ile başkalarının hakkına tecavüz etmemek arasındaki incecik hududu. Bu hududu ve inceliği yalnız bizim memleketin tersinden yobazlarına anlatamazsın. Var mı bir cevap? Doğrusu birdenbire cevap bulamıyorum. Ama öyle hissediyorum ki oruç tutmadığı halde kendisini oruçlu göstermenin hali onu gizlice yiyenin durumundan daha samimi olsa gerek. ...oruç tutmayıp da kendisini oruçlu göstermek diye bir hal yoktur. Sadece cinayetini ortaya dökmemek diye bir hayal edası vardır. Zira oruçlu olduğunu göstermek zaten esasında mümkün değildir. <gülüyor> Olur şey değil ya, abartıyorsun artık. Abartan sensin. Allah'ın bilmediği, görmediği şey yok. Böyle olunca bazı günahları alenilik planına çıkarmamak... ...onları Allah'tan gizlemek mümkün olmadığına göre... Allah'ın kullarına tahsis ettiği ishar planından gizleme suretiyle Gene Allah'a karşı Bir haya ifade eder Tasavvufta hakkın zahiri Halk, halkın batını Hak sözü işte bu sırra işaret eder Halkın suratına çarptıkları bir hadise Batın yoluyla yine Hakka gider ve hakkın Zahirine karşı insan Bütün edep ölçülerini halka göre Tayin eder Yoksa halk tek başına ve yalnız kendi manasından ibaret olarak hiçbir zaman gaye değildir. Hak'tan utanmayan, halktan da utanmaz. Bir insanda bol bol günah yaptığı halde onu halktan saklamış olmak, saklamaya mecbur olmak de o kadar büyük bir ıstırap doğurur ki, nihayet ahlak ve samimilikten ibaret İslam ruhu onda hiçbir günaha kudret bırakmaz. Yahut günah yaptıkça utancından gözlerini topraktan ayıramaz. Yoksa Hristiyanlık'taki aleni günah itirafı Müslümanlık'ta o günah üstüne ayrıca bir günah bindirir ve ayrıca insanı günahıyla böbürlenmiş olmak gibi en feci vaziyete düşürür. İşte zaten kulun kula karşı takındığı bu pervasızlık tavrıdır ki ...neticede Allah'a karşı isyan ve korkusuzluk ifadesi olur. Yine mi anlamıyorsun? İnsanı öyle içinden çıkılmaz vaziyetlere getiriyorsun ki... onda da anlamaya yer kalmıyor. Asıl sen kalbinde imana yer bırakmadıkça... ...anlamaya yer bırakmamış oluyorsun. Sen beni hiç konuşturmuyorsun Nerede kaldı Adalet? Buyur konuş. Son kelime ne kadar dinliyorum. Cevapların evvelden malum. Namaz ve oruçtan sonra... ...hac ve zekatında sonsuz nimetlerinden... ...ve sayısız faziletlerinden bahsedeceksin. Tabii. Dikkat edersen... ...bu ulvi vazife vahzinde... ...bana hiç fırsat düşmeden... ...sen aksine yapıyorsun. Ben de sadece sana cevap yetiştirmekle kalıyorum. Yani... ...hac ve zekat aleyhinde de söyleyeceklerin mi var? İşte bilemedi. Bilakis Müslümanlar arasında uzak ve yabancı toplulukları bir araya getirmek... ...ve her türlü ruh ihtilatlarına meydan vermek bakımından... ...haccın pek büyük faydaları olduğunu kabul edebilirim. Zekata gelince. Onu kapitalizm ve liberalizm rejiminin en zalim tarafını... ...ve sermaye saltanatını tedavi edecek kıymette görüyorum. Sadece zekat sayesindedir ki kapitalizmin kötü tarafı gider ve iyi tarafı kalır. Sosyalizmin de iyi tarafı kalır ve kötü tarafı gider kanaatindeyim. Zaten İslamiyet düşmanlarından hiç kimse haç ve zekatı etmekten başka bir şey yapmamışlar ki. Bitti mi sözün? Evet. Senin haçla zekattan anladığında onun dışına ait... ...ve artık göz kamaştıracak kadar belli bir kıymetin görülür gibi olması kadar bir şey... Yani bunların da aslında ne olduğunu farkında değilsin. <gülüyor> Sana yaranmakta <da> kabil olmuyor. <gülüyor> Gaye şahıslara değil hakikate yaranmaktır. Sen haçla zekatı değerlendirmeye çalışırken hala ve daima kapitalizmin kötü tarafını atıp sosyalizmin iyi tarafını alacak bir vasıta düşünüyorsun. Yani eşya ve hadisler arasında kıyas da mı yasak? Davaları ...öyle bir yakınlık noktasından mütalaya alışmalısın ki... ...orada bütün hak ve hakikat tecelli edebilsin. Ve asli hiçbir şey başka bir şeyin vasıtası olmak vaziyetinde kalmasın. İslam'ın dünya çapında bir muhasebesi olamaz mı? Olur, o da şudur. Kapitalizm ve sosyalizm, materyalizm ve idealizm... ...âlemde kaç ideoloji, ceryan ve istikamet varsa... ...hepsinin talip olup da ulaşamadığı hakikat... ...Müslümanlıktadır. Bunu böyle söyleyebilir misin? Asla. Sen benim bazı İslami esaslar üzerindeki takdir hissimi de baltalıyorsun. İslamlıkta ya olmak ya olmamak vardır. Yarımın bizce sıfırdan farkı yoktur. Ya hep ya hiç. Haç mesela İslam'ın üzerinde münakaşa ve mücadeleye girişmemiz imkanı olmayan bir buluşudur. Devam devam... Bir kere o yeri elinde tutan, yollara ve yol hastalarına hakim olanlar için büyük iktisadi fayda, öyle değil mi? Sonra? Sonra İslam alemine mensup binbir milletin birbirine kaynaşması ve büyük bir kitle doğurması bakımından toplumsal bir fayda. Daha sonra? Daha sonra bir araya gelen bu kitlelerin birbirinin usul, adet ve geleneğini tetkike imkan vermesi bakımından kültürel bir fayda. Dahası var mı? Bu kadar ama ararsam daha da bulabilirim. Seyahat, yol, <gülüyor> turizm ve binbir yenilikle temas bakımından da fikri ve ruhi fayda. Bu son madde kültürel faydaya girer. Başka söyleyeceklerin? Sen İslam'ın meth edilişine de kötülenmesi kadar kızıyorsun. Daha ne istiyorsun bilemem. Sadece gerçek imanı istiyorum. Hac, evvela Allah'ın emridir. Evvela ibadet, sonra fayda. Haç bütün bu saydığınız maddi kıymetlerle birlikte bu dünyanın bitip ebedi alemin başladığı nokta etrafında uzak mesafeler aşarak gelmeyi ve halka olmayı emreden büyük bir iştir. Ve zaten sözlük manası da budur. Büyük iş. Bu büyük işte maddi hareketle manevi hareketi birleştiren ve en büyük manayı madde ve harekete döken büyük bir sır vardır. Ve bütün kıymet bu sırdadır. Gerisi sıradan kıymetler, anladın mı? Anlayamadım. Sır kelimesi içinde anlaşılmaz hale getirdiğin kıymete hayır diyorum. Senin anlaşılmaz bulduğun şeylere karşı tavrını öyle iyi anlıyorum ki. Eliyle ancak dış şekli muayene edebilen köre rengi anlatabilir misin? Peki, zekatın rengine gelelim. Önce itirazını bildir. Hiçbir itirazım yok. Zekattan daha üstün bir iktisadi adalet sistemi olamaz. Senin bu sözünü bir maddeci de söyleyebilir. Ya nasıl söyleyelim? Zekatın her şeyden evvel bir ibadet olduğunu bileceksin. Ancak ondan sonra topluma getireceği nimetleri kabul edeceksin. Namazı spor telakki ettiğin gibi... ...eğer onu da soyut bir iktisadi sistem diye anlayacak olursan... ...bütünü parçaya feda etmek felaketi doğar ki... ...böyle bir anlayış bizim için tam bir anlayışsızlıktan daha tehlikeli olur. Yani bütün kabahatimiz bir kıymet hükmünü yerine koyamayışımızdan ibaret mi? Bu kıymet hükmü... ...bütün bir iman elbisesini tutan düğmedir. Şimdi zekat hakkında görüşünü lütfet. Her zenginin malından... ...her yıl kırkta birini dağıtmakla mükellef olmasındaki sır... Ferdi sermayenin uğrulaşmasına, dev gibi büyümesine mani biricik tedbirdir. Bu da asrımızın önemli meselesi olan sömürücü kapitalizm sistemine karşı yegane müdafaa silahıdır. Şimdi beni dinle. Ben sana zekatın hiç anlamadığın ve anlamaya yanaşmadığın ibadet sırrından başlayıp, talih bir fayda halinde bütün cemiyeti kurtarıcı toplumsal ve ekonomik yararlarına kadar bütün faziletlerini sayayım. Zekatın ibadet sırrı onun Allah tarafından emredilen bir farz olduğunu bilmekte, Allah için yerine getirmekte ve bir Allah emri olması bakımından onun her faziletini kabul etmektedir. Böylece işin kaynağından hareket edince karşımıza çıkacak ilk düstur zekatın malın pisliğini götüren bir mükellefiyet olmasıyla başlar. Evet Zekat veren için malın pisliğidir. Şüphesiz ki buradaki pislik maddi ve mevzi bir hadise değil. Bir sınır açılmış, o haddin ilahi vergisi kesilmiş ve ehline yani o sınırın gerisindeki muhtaçlara hakları teslim edilmiş demektir. Aşılan hat ferdin gereğinden fazla iktisabıdır. Buna rağmen ferdi iktisap fazlaları meşru yoldan gelmek şartıyla İslamiyette helaldir. Fakat helal içinde bile fazla malik olanların malik olmayanlara karşı dengesizliğini, ona malik olan fert vasıtasıyla ibadet şeklinde ve ilahi bir vergi halinde zekat telafi eder ve geride kalan malı tüm helal üstüne helal kılar. Böylece zekatta İslamiyet'in hem şahsi kazanç ve mülkiyete rızası, hem de bu mülkiyetin kısım kısım ve derece derece cemiyeti intikali gibi iki zıddı birleştiren çok derin bir adalet ve ahenk tecellisi vardır. Öyle manalar gömülüdür ki zekat emirlerine, ferdi yalnız senelik kazancıyla değil, ana malı ve öz sermayesiyle de kuşatır ve hareketsiz bıraktığı kıymetleri budaya budaya sıfıra indirir. Dahası iyi mi tek tek faziletlerini? Dur dur. O faziletler üzerinde müşterekiz. İstersen ben sayık dökeyim. O bile istemez. İşte o zaman sahte bir beraberlik şeklinde ebedi ayrılığımız meydana çıkar. <Gülüyor> İslamiyette en büyük itirazım nerededir bilir misin? Bilmez olur muyum? Senin İslamiyet'te en tahammül edemediğin nokta... ...küfrünün... ...varılmış bir netice olması değil... ...sebep teşkil etmesi. Hayır, hayır. Allah'ı kabul edememekteki tereddütüm o ayrı. Ben İslamiyet'te en çok müsamaha ve merhamet eksikliğine tahammül edemiyorum. Her şeyi tersine çevirip... Zıddıyla vasıflandırmaktaki inkar mizacı işte bu sözünde nasıl da tütüyor bir bilsen. Gene mi hakaret? <gülüyor> Asla. Çünkü cezanı verebilseydim sana gene hakaret edemezdim. Ya ne yapardın? Allah'ın emrettiğini. Görüyor musun merhamet ve müsamaha eksikliğin nasıl da belli oluyor. Hem kendi ilacını kendisi seçmek isteyen... ...hem de doktoru müsamahasızlık ve merhametsizlikle itham eden bir çare hasta. Sana en büyük merhamet... ...hakkında Allah'ın emrettiğini tatbik etmektir. İşte sen bu inceliği anlamıyorsun. Hangi incelik? Şu incelik ki... ...İslamiyetin dış görünüşüyle... Sertlik ve merhametsizlik gibi duran bütün emir ve yasakları aslında en yüksek, en varılmaz merhamet zirvesine bağlı ölçülerdir. Dişi ağrıyan ve kendisini taştan taşa çarpan bir adama merhamet, onu şişkin yanaklarından öpmek midir? Yoksa zorla ağzını açıp bağırtıra bağırtıra dişini sökmek mi? Bu ölçüye göre İslamiyet'in kullandığı kılıcı da bir merhamet aleti diye gösterebilirsiniz. <gülüyor> Sizi bilhassa tebrik ederim. İslam'ın kılıcı operatörün neşteri gibi bizzat merhamet aletidir. Bu hükmünüz benim İslam'da merhamet eksikliğine dair tezimi çürütemez... Çünkü tamamen akli ve tefsiri kalıyorsunuz. Yani akılla İslam'da merhamet bulunduğunu ispata çalışıyorsunuz. Bana İslam'da merhamet ruhunun herhangi bir hissi örneğini verebilir misiniz? <gülüyor> Bilsen bu tarafımız ne kadar kuvvetlidir. Fakat biz bazı dinlerde olduğu gibi... ...merhameti reklam ve ticaret unsuru olarak kullanmadığımız için... ...onu evvela akli bir teşhisle gösteririz. Bütün tebliğ unsurları bir tarafa... Elinizde İslami merhamete ait telkini misallerden bir tanesini anlatın da dinleyeyim. Onu da sonra anlatırım. Buyur. Peygamberler peygamberinin en büyük dostu ve sahabisi Hazreti Ebu bir duası vardır. Ya Rabbi sen kamil ve mutlak kudretin sahibisin. Kudretine son düşünülemez. Beni... Hesap günü o kadar büyük ki cehennemini yalnız ben doldurayım ve başkaları için orada yer kalmasın. Peygamberler peygamberinin nur kaynağı batın alemine, Hazreti Ebu Bekir yoluyla gelen birkaç velide aynı ile eşine rastladığımız bu duadan daha keskin merhamet ruhu misalini acaba hangi dinde bulabilirsin? Bu misal aynı ruhun devamını ispata kafir mi? İslam'da olup da devam etmeyen her şey, İslam'a değil, İslam'ı anlamayanlara ait bir basıftır. Bütün gerçek İslam alemi, başkası için kendini ezen ve büyük yükler altına girmekten başka saadet tanımayan velilerin menkıbeleriyle doludur. Bu veliler yalnız ağlarlar, gülmezler. Şu var ki, bir takım rahipler gibi gözyaşının kara borsasını işletmezler. Evet mi? Evet ama hayır Hayır ama evet demiş olsaydın Bir nebzecik samimiliğe yaklaşmış olurdun Anlat bakalım İslamlıkta zina ve hırsızlık cezalarının hikmetini Anlat da birinde insanları yarı beline kadar toprağa gömüp taşla öldürmek Öbüründe de bir kolunu kesmek gibi tüyler ürpertici cezalarının mantığını görelim Kuzum her lafı et şu mantık lafını karıştırma Mantık sence içinin peşin kabul veya reddemayülün mühürdarından başka bir şey midir? Fakat nasıl olur? Aman sözümü kesmede bahsimize girelim. Demek lazımdır ki zina ve hırsızlığı cemiyetten mutlaka kaldırılması lazım birer afet kabul etmemenin yolu yoktur. Bu iki afete cemiyet için lazımdır diyebilmek bu husustaki İslami cezaları ağır görenler için belki daha tezatsız bir mukavele olur. Fakat böyle bir şeyi müdafaa eden de maksadını açıkça ele vermesi bakımından davayı kaybeder. Evet, zina ile hırsızlığı cemiyetten tasfiye etmek, bu gayenin birinci maddesine itiraz edebilmek için sadece komünist ve materyalist, ikinci maddesine itiraz edebilmek için de eski Yunan devrinin Ispartalılarından olmak lazım. Bugün medeniyet dünyası baştan başa bu iki illetin de tedavisi üzerinde müttefiktir. Zina ve hırsızlık. İnsan topluluklarının suikastçısı iki müthiş kankrındır. Böyle mi? Din. Böyle. Komünist ve eski Ispartalı olmadığıma göre böyle. Şimdi dava bu iki kangreni de kökünden kesip atmak olduğuna göre bunları rica ile minnetle, okşayarak, yalvararak tasfiyeye kalkan metotlar mı daha tesirlidir? Yoksa kılıç gibi, operatör bıçağı gibi bir vuruşla kesip atan metotlar mı? Demek İslamiyet merhametli olduğu için insanları taşla öldürüyor ve kollarını kesiyor öyle mi? Evet, bilhassa merhametli olduğu için. Bu öyle bir merhamettir ki, onu görebilmek için başını tam kaldırabilmeye iki büklüm küfür omuzları müsaade etmez. O kadar yüksek bir merhamet. Bunun içindir ki, İslamiyet'te ister zina, ister hırsızlığın cezası, kimse yapmasın ve bu ceza tatbik olunmasın diye vaz olunmuştur. Zaten şeriatte zina fiilinin tespiti için ne kadar şart ve kayıt konduğunu bilseydin, bu cezanın tatbikini hemen hemen imkansız görür ve merhametin madalyonun ters yönündeki gizli çehresini anlardın. Öbür karşılaşmamızda her şeyi tam anlayacak ve mat edildiğini itiraf edeceksin. Artık sıra İslam cezalarının gayet merhametli, adaletli ve tatbiki kabili şeyler olduğunun ispatına geldi. Buyur bakalım. İslamiyet'te tedbirler birbirini tamamlayıcı iki kutup halindedir. Biri fertleri gönüllerine girerek kötülüklerden alıkoymak için ta aileden, mektepten ve hayattan itibaren yetiştirme safhalarında alınan tedbir kutbu, İkincisi de her şeye rağmen suç işlendiği takdirde ...merhametsizce ceza hükümlerine çarptıran tedbirler. Bu iki kutup arasında... ...ferdin her an kirli çamaşırını... ...ve ayakkabı içindeki çoraplarını muayeneden geçirircesine... ...araştırma dinen yasaktır. Bu iki kutup arasında... ...Allah'la kulu arasındaki mahrem ve ferdi münasebet vardır. İki tedbir kutbunun da hakkı yüzde yüz verildikten sonra... ...insanları ciğerlerinin yosununa kadar araştırmak... ...İslami ruha asla uymaz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki araştırmayınız emrinin çerçevede diye bu harpülade ince hikmeti kavrayabiliyor musun? Öyleyse niçin asırlar boyunca evler basılarak kapılar ve pencereler kırılarak zorla ve adeta delikte tahta kurusu aranır gibi zina vakalarının tespitine kalkışılmıştır? <gülüyor> Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Demek asırlar boyu İslam yaftası altında İslam'a aykırı yaşamışız. Yanlış tatbikleri ele alarak onun aslını ve hakikatını iptal edebilir misin? İslam'da cemiyet meydanına çıkarılmayan her günah Allah'la kul arasındadır ve hiçbir idare ölçüsünün ona burnunu sokmaya hakkı yoktur. Ve bu incelik bizzat peygamber diliyle fermanlaştırılmıştır. Öyleyse herkes gizli ve saklı olarak her günahı işlesin ve cemiyete karşı riyakar bir tavır takınsın da sadece zahir planını mı korusun demek istiyorsun sen? İnan ki adım başında eline bu güya halisiyet ve samimiyet silahını alan küfür ne kadar adi bir müessese olduğunu yalnız bu tavrıyla ispat etmektedir de kimse farkında olmamaktadır. İslamiyet'te ihlas ve samimiyet esastır. Onsuz İslamiyet değil kupkuru bir iman bile olamaz. Biraz evvel cezaya ağır bulan ve adeta en korkunç kötülüklere cevaz verecek kadar müsamahkar görünen sen... Şimdi de eline sahte bir fırsat geçti diye ihlas adına neredeyse gizli gönülleri okuyup insanları cezalandırmaya kadar gideceksin. Acaba sen bu hiliyi tatbik ederken zerre miktarı halis ve samimi misin? Allah'ın bir ismi de Settar, gizleyicidir. İnsanın halis ve samimi olarak günah olduğunu bile bile sırf nefsine karşı gelememekten yaptığı suçu haya ve edepten kıp kırmızı kesilerek saklaması. Niçin sizce halisiyet dışı bir iş olsun? Asıl günahlarını teftiş raporu gibi papazlara ve edaleme itiraf eden bir ruh rejimidir ki halisiyetsiz, hakikatsiz ve görünüşüne zıt olarak riyakardır. Neticeye gelin. Netice şudur ki bilhassa zina ve hırsızlık fiilinde olduğu gibi İslam'ın sert cezaları bu fiillerin daima yapılması ve her defa ceza görmesi için değil, masum insanların toplumuna asla sızmayacak tarzda kabuğuna çekilmesi ve ilk terbiye vasıtaları ile de ruhlara sine sine mümkün olduğu kadar ve büsbütün ortadan silinip yok olup gitmesi içindir. Hele zina vahsinde dört şahidin vaziyeti aynı ile görmesi veya suçlunun dört kere itiraf etmesi şartı, rejim, yani taşlayarak öldürme cezasını gerektirdiğine göre açıkça anlaşılıyor ki... ...bu cezalar hem başkasının hakkını korumak, hem kabahat sahibini korkutmak... ...hem de tekrara kökünden mani olmak noktasından merhametin, adaletin ve çarenin ta kendisidir. Peki, İslami esasları ölçü edilmiş bir cemiyette yaşanabileceğine inanıyor musun? Hem de nasıl... Gerçek hayatın ancak böyle bir cemiyette bulunabileceğine inanıyorum. ...seni arama işimi sakın zaafıma yorma. Senin arama işini zaafına yorar mıyım hiç? O zaman seni gerçekten kuvvetli kabul etmiş olurum. <gülüyor> Sendeki bu kelime oyunu hastalığı bütün muvaffakiyetine şaşırtıcı mantığınla elde ediyorsun. Bak, bu nokta hadiselerin müşahede ve muhakeme usulündeki sakatlığın ayrı bir tezahürü. Biraz da kendi kendimi tahlil ve müşaadiye tabi kılacak olursam Diyebilirim ki ben de kelimelere kurban gitme korkusu çeken ve laf ok kabazlığının hakikati örtmesinden müthiş korkan çileli bir kafadan başkasını bulamazsın. Öyleyse niçin şaşırtıcı oluyorsun? Karşımda nefs muhasebesine malik bir insan bulamadığım için ister istemez böyle oluyor. O zaman da asıl küfrün hüneri olan şaşırtıcılık Belki bana da sıçrıyor ve kelimelere var kuvvetimle abanmamı gerektiriyor. Görüyorsun ki seni imana çekmeye çalışırken... ...kendimi muayene ve teftişten de yoksun bırakmamak gayreti içindeyim. Sende ve benzerlerinde olmayan şey. İşte yeni bir şaşırtmaca numarası. Şaşıran adam gerçek mantığı şaşırtıcı telakki edeceğine... ...kendi şaşkın vaziyetini müşahede etse... Hem sen ciddi olarak cevap veremez bir hale düştüğünü kabul eder misin? Hiç? Konuşalım mı konuşmayalım mı? Seni görmeyeliden beri bütün meselelerimi başından sonuna kadar düşündüm ve buldum. İşte gene yakalandın. Demek ki sen de inkar pek çok nasipsizde olduğu gibi ciddi ve hakiki bir nefs muhasebesi sonunda meydana gelmiyor da peşin bir hüküm halinde doğuyor. Bu peşin hükmünü sonradan ve aklınca gerçekleştirmek için de düşüne düşüne, ıkına sıkına, kendine kendini ifade etmek için zorla mesele arıyorsun. Of bana cevap ver cevap. Ben sana hep cevap veriyorum. Sor. İslam dininde mükellef insan sadece fertler değil mi? Öyle. Yani her ferdi Müslüman olan bir toplulukta devletin ayrıca Müslüman olmak gibi bir mükellefiyeti var mıdır? Devam et açıl. Şu laiklik meselesi. Her şeyden evvel dini dünya ve devlet işlerinden ayırmak manasına gelen laiklik anlayışına karşı... ...Müslümanlığın hiçbir müdafaa şekli bulabileceğine kani değilim. Cevabın ne olabilir? Söyler misin? Sen artık hakikati arama yolundan sapmış ve şantaj istikametine dönmüş bulunuyorsun. Cevabın bundan başka ne olabilir? Ya ne konuşalım öyleyse? Sen laikliğin ne demek olduğunu, ne ifade ettiğini... ...nasıl bir toplumsal ve siyasi vesileyle ortaya atıldığını... ...hangi dini ve dinleri kapsamına aldığını... ...hangi noktalara istinad ettiğini... ...tarih boyunca nasıl seyir takip ettiğini bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ben yalnız onun dini dünyadan ayırmak olduğunu biliyorum ya... ...yetmez mi bu? Ya ama yok. Sana o kadar ucuz tarafından hakikatları çiğnetemeyiz. Hep bu açık gözlüğe bağlanan demokroji sanatına artık paydos. Şöyle bir sigara yak da sana laikliği bütün incelik ve hususiyetleriyle anlatayım. Ha şöyle. Cık, dinle. Laiklik tabiri Fransız devriminin bir icadıdır. Aslında tahrif edilmiş ve zaten dünya ile alakasız bir din olarak yerleşmiş bulunan Hristiyanlık, gitgide kendi davasını kendi temsilcileriyle ayak altına alınca... Fransız devrimi, sırf Hristiyanlığı Hristiyanlıktan ibaret bırakmak ve rahiplerin Hristiyanlık dışı tasalluklarına engel olmak için laiklik ölçüsünü meydana getirdi. Din, yani Hristiyanlık, kendi kendisinden ibaret kalacak ve zaten müdahale etkisinden uzak bulunduğu dünyayı da kendi haline bırakacaktır. Ölçü şudur. Hristiyanlık, ruhani nüfuz ve denetiminde istediği gibi devam edebilir. Fakat bunu kendi nefsine uygun olarak toplumsal sahaya teşmil etmemelidir. Demek layıklık budur lan? Evet. Layıklık yalnız budur. Fakat bizde bunu ne bilirler ne de bildirmek isterler. Layıklık bizzat Hristiyanlığa karşı sınırlayıcı bir engel değil, ruhani nüfuzdan faydalanarak dünyayı idareye kalkan papazların nefislerine karşı bir maniadır. Bizde ise bunu ...doğrudan doğruya dini dünyadan ayırmak manasını alıyorlar. Bu işte muazzam bir cambazlık yapılıyor. Din, bizzat dünya hükümlerine malik olunca... ...onu ya topyekün, ret ve nefyetmek etmek... ...yahut kabul etmemek mümkündür. Herhalde dünyadan ayırmak mümkün değildir. Dini hem kabul hem de dünyadan ayrı müteala etmek... ...bütün mevcutları yaratan Allah'ı tasdik ettikten sonra... ...onun dünyaya karışmayacağını iddia etmektir ki bu da saçmalığın şahı olur. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum ki hem dünya hem de ahiretin hesabını veren bir dine sırf Hristiyanlığa mahsus hususi bir ölçü olan laiklik tatbik edilemez. Edilecek olursa o dini kaldırmak fakat kaldırıldığını söylememek manasına gelir. Laikliğin İslamiyete tatbiki kabili olmayan bir ölçü olduğu hem gerçek laikler ...hem de kafir ve müminlerce hakikattır. Onun içindir ki ben layıklık üzerinde müsbet veya menfi hiçbir hüküm belirtmeden... ...onun bütün kainatı kapsayan dinlere mahsus bir ölçü olmadığını belirtmekle yetiniyorum. Bu da senin gibi bir münkire ve bu kavram üzerinde demagoji cambazlıkları yapmak isteyen... ...cehil istismarcısı açık gözlere verilecek en şapa oturducu cevaptır. Dikkat ettiğim bir şey var... Sen İslam davasında sevgiden ziyade nefret cephesiyle hareket ediyorsun. Dost kutupları okşamak yerine düşman hedeflerini yıkmak. Bu mu İslam'da usul? İslam'da esas ve usul sevgidir. Fakat koca bir dağa benzeyen bu esasın bir de aynı çapta uçurumu vardır. O da nefret. Ve ikisi bir arada. Biz nefret ettiğimiz için mukabiline sevgi göstermek yerine... Asıl sevdiğimizin zıddına nefret duymakla mükellefiz. Sevgi öncedir ve sağ kanattır. Nefret ise sonradır ve sol kanat. Müslüman işte bu iki kanatla uçandır. Bunun için sevgi tarafını örtecek derecede zıtlarına saldırmam mı lazım? Uyuşturucu merhemden anlamayan yarayı kızgın demirle dağlamak lazım. Hele zamanın şartları, akıllı tedbirleri iflas ettirmiş bulunuyorsa... Keşke vicdanlar hakkı açılmış olsa da... ...bize kapı kapı gezip... ...sevgi selanatları besteleme vazifesi düşse. Peki ama nefret de... ...şu sizin nefs dediğiniz... ...benlik duygusuna hizmet etmez mi? Asla. Bizimki nefs için değil... ...Allah için nefret. Dedik ya mümin Allah için sevgi... ...ve yine onun için nefret isimli... ...çifte kanatla gökleri dolaşır. Çifte kanat benzetmemiz... ...her meseleyi kapsar. Çok sarsıldım Mehmet. Artık gidiyorum. Yolunun açık olmasını dilerim. Nereye doğru dersin? Cehenneme mi? Allah bilir. bir rüya gördüm, bir ses, müthiş bir ses, etrafımda ne varsa kırıp geçiriyordu. Ne sesiydi? Garip, çok garip, çok iyi tanıdığım, aşina bir sesti. Kimindi? Ama neydi? Şimdi çıkaramıyorum doğrusu. Hayırdır inşallah. Hadi vakit geçiyor. Şu dosyayı alalım, hana uğrayayım. O ses ezan sesiydi. Ezan kurtuluşa çağırır. A CIDADE NO BRASIL İyi kurtardık doğrusu. Kahveler gelir şimdi. Otur. Ben gideyim Mehmet. Kenan. Ararım seni. Kenan.